Hakimi kendisine ganimet malından hisse vermek için çağırdı. Fakat Hakim onu almadı. Sonra hazret Ömer, halifeliği döneminde kendisine bir şeyler vermek istedi. Ondan da hiçbir şey almayınca, hazret Ömer, Ey Müslümanlar! Hakim hakkında şahit olunuz. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum da, o almak istemiyor, dedi.